الحمد لله رب العالمين ولا عقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعلى اله اجمعين اللهم علمنا بما ينفعنا فانفعنا بما علمتنا فانك على ما Allah'ım, izel İslam ve'l Müslimîn ve âli kelimetil hak ve din bi rahmetike ya oh. Ey bizim Allah'ımız, sen bizlere her şeyin eyisini nasib eyle ya Rabb'i. Bütün korkmuş olduğumuz kötülüklerden, kötü zümrelerin şerrinden sana sığınırız. Sen bizleri koru ya Rabb'i. Ya Rabb'i kelime-i tevhid getiren her Müslümana, her tevhid ehline İslami gayret ver ya Rabb'i. İslami heyecan ver ya Rabbi İslami aşk ver ya Rabbi O aşkın hürmetine de ya Rabbi Sen bizleri koru ya Rabbi Ey bizim Allah'ımız Selman'ı yaratan sensin Hazreti Muhammed'in Mustafa'yı gönderen sensin Büyük sahabelerin Rabbi sensin Sen bizim Rabbimizsin Onlara vermiş olduğun heyecanı O aşkı da bizlere nasip eyle ya Rabbi Ta ki şu dünyamızı Yaşadığımız şu dünyamızı, kısa bir zaman dahi olsun, senin uğrunda yaşamanı bilelim, sana kulluk yapmasını bilelim, seni sevmesini bilelim, göndermiş olduğun peygamberin yolunda hakkıyla yürümesini bilelim. Ey bizim Allah'ımız, ey bizim Allah'ımız, senin tevfikiyetin olmasaydı, senin hidayetin olmasaydı, senin bize vermiş olduğun o dur olmasa olmasaydı Buraya gelip birbirlerimizi göremezdik idi Birbirlerimizi tanıyamaz idi Birbirlerimizi selam veremezdik idi Senin lutfunla, senin keramet senin ihlamınla Senin ihsanınla ey bizim Allah'ımız bir araya geldik Her zaman Müslümanların bir araya gelmesini Sen nasip eyle ya Rabbi. Ey değerli Müslüman kardeşlerim Bugün <gülüyor> Bir münasebet sebebiyle burada bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kardeşimiz dursun, kardeşimizin hayırlı işini hepimiz birlikte tebrik etmek mahsadıyla buraya gelmiş bulunuyoruz. Yegane sebep de zaten budur. Gönül arz eder ki her zaman, her hafta, her gün. Müslümanlar bir araya gelsin de, birbirleri deslesin de, birbirlerine yüzlerini görsün de, birbirlerine selam versin de, birbirlerine okşasın da, birbirlerimizden haberdar olalım. Ondan dolayı Müslümanın Müslümana gülmesi bile sadakadır, selam vermesi sadakadır. Hal ve hatır sorması sadakadır. Okşaması sadakadır. Gönlünü alması sadakadır. Kelime tut tayyibe. Güzel bir söz bile Müslüman için sadakadır. Bundan ne zaman olur kardeşlerim? Beraber geldiğimiz zaman, bir olduğumuz zaman, birbirlerini tanıdığımız zaman, buradan hiç nişe nişe kardeşlerimiz var. Yıllar geçmiş ama birbirimizi görmemişiz. İsimlerimizi tanımıyoruz. Birbirlerimizi okşamamışız. birbirlerini koklamamışız. Ondan dolayı, ondan dolayı bizler birbirlerimize garip düşmüşüz. Oysa ki malumunuzdur ki günde günde 5 defa Müslümanlar bir araya geliyor. 5 vakit namaz. Günde hal böyleyken haftada en büyük bir toplantımız oluyor cuma günü. Yılda iki defa toplantımız oluyor Büyük Bayramlar günü, onun ötesinde emsali görülmeyen, mistu zuhur etmeyen, hiç kimsenin aklı haline gelmeyen en büyük toplantıda hac diyarında, hac mevsiminde Müslümanlar bir araya geliyor. Orada görüşüyorlar, orada tanışıyorlar, orada hal ve hal, hareketlerini izliyorlar, birbirlerinden haberdar oluyor. İslamiyetin her şeyi nizam ve sistemdir değerli kardeşlerim. ezel okunduğu zaman, şurası ağzına kadar dolmuş olsa, kabet olduğu zaman bir anında bakarsın ki Müslümanlar saf durmuştur. Çünkü onların gönlünde o safa durmak zaten yatıyor. Onların gönlünde zaten o var. O kıbleye yönelmeler her zaman için onların özünde var. Olduğundan dolayı saf tutmak gayet kolaydır. Bizim her şeyden önce özümüzde Allah sevgisi vardır, Peygamber aşkı vardır. Allah için seni seversem Allah da beni sever. Ondan dolayı Allah'ın Resulü buyuruyor ki: "Eğer ahbepte şahsım sen bir Müslümanı seversen, o Müslüman'a de ben seni seviyorum. O Müslümanın haberi olsun senin sevdiğinden. Bir Müslüman kardeşin kıyaban onun lehinde dua yapacak olursan, veqaletil melekah ve lek mislu. Melekler der. Melekler der. O yapmış olduğun duanın aynısını Allah sana versin der." ne kadar güzel bir İslamiyetin hal ve hareketleri. Müslüman kardeşin gıyaben lehinde dua yapıyorsun melekler isticap ediyor melekler diyorlar ki o duanın aynısını da Allah sana versin. Allah sana versin ne kadar güzel bir sosyal yapıdır değerli kardeşlerim bu itibarla konuşuyorum. İslamiyet aslında bu tip tabirlerden de beriidir. Aslında zaten İslamiyet İslamiyet bir araya gelmek hoşgörü, tatlı söz kar el muslumu Müslüman ol kişidir ki Müslüman ol kişidir ki Diğer Müslümanlar Elinden ve dilinden Elinden ve dilinden selamete erişiyorlar İşte Müslüman budur Bizler böyleyiz kıymetimizi bilmiyoruz Kıymetimizi bilmediğinden dolayı dağıldık Heder olduk Yok olduk Sesimiz soluğumuz çıkmıyor Her taraftan tükeniyoruz Bitiyoruz değerli kardeşlerim Gelin Hakka dönelim Hakkı özümüzde yaşıyor Hakkı bilelim Hakkı tanıyalım, hakkın emrettiği gibi kul olalım. O zaman bağrımız açık, hoş olaraktan, elimizi açarak Ya Rabbi senin dediğin gibi bir kulluk vazifesi yapıyoruz. Hamdolsun bizim Allah'ımız. Nefsimizin imanı değil, kendimize iman uydurmayalım. İslamiyet'i kendimize uydurmayalım. Bizler kendimiz İslamiyet'e uyduralım. Ve diyelim ki ey bizim Allah'ımız, bizleri yaradan Allah ...bizlere gönderdiğin peygambere... ...salatu selam olsun... ...onun yolunda görüyoruz... ...tevfikiyet sendendir... ...hidayet sendendir... ...senin lutun olmasa... Asla bu yolda yürümemiziyelekten Allah'a hamdü ve senalar ederiz. Onun için bir araya gelmişiz. Bu büyük bir nimettir. Şükredelim Allah'a ki bizleri Allah bir araya getirdi. Burada birbirlerimize birbirlerimize okşama fırsatını verdi. Az dahi olsun. Belli anne ayet bir ayet dahi olsun. Allah'ın Resulü'le diyor. Bir ayet dahi olsun. Benden başkanına bildir ve tebrik et diyor Allah'ın Resulü. Belli anne benden tebliğ et. Bildir ve lev bir ayet dahi olsun. Biz bir ayet değil, on ayet tebrik edelim. Kur'an-ı Kerim'in hepsini tebrik edelim. Hepsini söz söyleyelim. Hepsini aktaralım. o ki aktardığımız kişi bizden daha fazla heyecanlı gayretli olur da başkalarına nakleder. O da o mesuliyet üzerinden atmış olur. Değerli kardeşlerim fazla uzatmak istemiyorum. Sizlere Sahih-i Buhari'de varid olan hadislerden sizlere en güzel ve büyük bir hadisi nakledeceğim. Mana itibariyle çok güzel, çok çok tatlı bir hadis. Her Müslümanın ferdini ilgilendiren bir hadis. Hazreti Ömer Allah'ın Resulü Peygamber Efendimiz Ömer'i radıyallahu anh çok severdi. Cennetten müjdelenen bir kişiydi. Cennetten müjdelenen bir kişiydi. Bu kişi cennette müjdelenmiştir. Bu kişi şöyle bir kişiydi ki kılıcını Kuşandı, her şeyini teminat aldı ve zehirledi. Resul-i Efendimiz'i öldürmeye gelen bir kişiydi. Ama hidayet neticesi meselesi biraz hepiniz bilirsiniz. Hidayet ne zamanki kalbine doğunca İslam nuru ne zamanki kalbine parlayınca Peygamber Efendimiz safına geçince onun cemalini görünce onun ağzından Kelame-i şehadeti araraktan İslamiyet'i benimseyince her şey tamamıyla değişti. Aynı anda değişti. Aynı anda değişti. Bu kişi diyor ki Künlacılarıysan, indi sallallahu aleyhi ve sellem <Sessizlik> Allah'ın resulünün, Allah'ın resulünün yanında oturuyor idik, sahabelerle birlikte. Onun cemalına bakıyorduk, onun sözlerine dikkat ediyorduk, hareketlerinden bir şey çıkartmak istiyorduk. Gözümüz ondaydı. İstalâhleyin <Sessizlik> araculun bir kişi geldi. Birden bireye bir kişi geldi. Şedidü beyaz siyah. Elbisesi ben beyaz. Uzaktan geldiği belli. La yura aleyhi sefer. Uzaktan gelmiş ama seferden geldiği ne kadar belli şey olsa bile üzerinde ne toz var ne de bir şey var. Ve la yarifuhu minne ahad. Bizden de hiç kimse tanımıyor, bilmiyor onları. O gelen kişiyi. Fecele sa'i emâmen nebi sallallahu aleyhi ve sellem fe esnede ila ilâ rükbetey Resulillah, sallallahu aleyhi ve sellem. resul Efendimiz'in huzuruna geldi. Peygamber Efendimiz önünde oturdu. Dizlerinin önüne oturdu. Diz çöktü Hepimiz bakıyoruz, şaşırttık Acaba bu kişi kim? Niçin geldi? Ne yapmak istiyor? Ve kale dedi. Ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed. Ах birni al İslam. Bana İslam'dan haber ver ey Muhammed dedi. Şaşırttık Hepimiz oradayız. Dikkatle dinliyoruz. Resul-i Şerif Efendimizin onun da önünde, adabi usule göre oturdu ve sormasını da çok kibar sormaya başladı. Peygamber Efendimiz gözüne bakıyor. O da onun gözüne bakıyor. Ey Allah'ım kıyamet gününde o Resulü i Şerifimizin gözüne bakmayı bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Onun sancağının altında toplamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, men aleyhi salaten sallallahu aleyhi biha 10. Allah'ın Resulü diyor ki kim benim ismim anıldığı zaman bir defa selavat şerife getirirse Allah o bir selatı ı şerife yüzüne, yüzü gözü hürmetine, o kişiye de on defa rahmet eder. On defa rahmet eder diye buyuruyor. Ondan dolayı Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem anıldığı zaman salavat-ı şerifi mutlaka getiriniz. Sesli söyleyiniz. Ki başkası da duysun, o da söylesin. Bu bir riyaya girmez. Teskil amacıyla hatırlatıyorsun. Sesli söylersen, başkaları da duyar, o da ne yapar? Söyler bunu. Allahümme sallale Muhammed ve ala Ali Muhammed. Allah Allahümme salli Muhammed ve Ali Muhammed Evet Peygamber huzunu huzuruna oturdu ve Peygamber Efendimiz dedi Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Akbirni alil İslam bana İslam'dan haber ver diye buyurdu Allah'ın Resulü ne cevap verdi bakalım değerli kardeşlerim Allah'ın Resulü ona ne cevap verdi Kale dedi El İslam en temel la ilahe illallah ve en Muhammedur Resulullah ve ikam ve itai'uz zeka ve savmı Ramadan ve hacurat ve hacül beyt men istata ileyh İslamiyetin beş şartını ona izah etti. Kelime-i şehadet getireceksin. Namaz kılacaksın. Haca gideceksin. Oruç tutacaksın. Zekat vereceksin diye buyurunca peygamber efendimiz sallallahu cevap verdi Fekale sadaktı ya Muhammed çok doğru konuştun ne kadar güzel cevap verdin cevabın çok hoş oldu yerinde oldu ey Muhammed diye cevabı bu şekilde tasrik etti fe acib nerehu. biz daha ona hayranımız attı. acaba bu kişi kimdir neden dolayı bu şekilde şey diyor bundan sonra dedi ve kale ya Muhammed ah birni anil iman bana imandan haber ver ey Muhammed bana imandan haber ver. Ey Muhammed deyince hepimiz dikkatle diniyoruz. Allahu Resulü buyurdu. Eimanü ve ve kutubihi ve rusulihi vel ve bil ve basu badel la illallah ve İmanın altı şartını ona okudu. Allah'a iman edeceksin. Melekler iman edeceksin. Kıyamet günü iman edeceksin. Kitaplar iman edeceksin. Kadere ve kaza iman edeceksin. Öldükten sonra tekrar dirileceğine iman edeceksin diye buyurdu. Fekale sadakta ya Muhammed çok doğru söyledin. Çok doğru söyledin ey Muhammed dedi. Biz yine hala bakıyoruz. Aynı mecliste çok yok. Mecliste oturuyoruz. Ve ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ah bir ni'anil ihsan. Bana ihsandan haber ver. İhsan ne demektir? Bana ondan haber ver. Ey Muhammed dedi. Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulü her şeye mutavazi bir halde gene buyurdu. El İhsano, İhsan şu demektir. Enta budallah kenneke tara fe illem tekun tarahu fe indehu yarak. Sen Allah'ı görür gibi ibadet edeceksin. Sen onu göremezsin bu dünyada bu gözlerle. Ama o seni görüyor. O seni görüyor. Öyle ibadet edeceksin diye buyurdu. Fekale dedi, "Sadak da ya Muhammed. Çok doğru söyledin ya Muhammed." diye tasih etti. Evet bunun üzerinde biraz duralım değerli kardeşlerim. El-Yihsan, El-Yihsan, El-Yihsan. Çok güzel bir kelime, tatlı bir kelime. Hem özü kelime, öz itibariyle kelime, hem de talaffuz itibariyle çok kelime. İhsan kelimesinde çok isimler görürüz. Adım İhsan, İhsan derler. Bizim Türkiye'de de çok İhsan kelimesinde adında çok insanlar vardır ama Arabistan'da pek göremiyoruz, pek nadir. Bu, is bu isimle isim olan kişi çok az, göremiyoruz. El-Yihsan, evet. Namaza durduğumuz zaman değerli kardeşlerim, Hazreti e, İmam Malik'in dediği gibi o kişi Allah'la konuşuyor. Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman Allah'la konuşuyor. Onun divanına durmuş, o onu görüyor, Allah onu görüyor. Ama bizler onu göremeyiz. Bizler onu şunu onu görecek gözümüz yoktur. O güce sahip olacak kudretli gözümüz gözümüz yoktur. Ondan dolayı Hazreti Musa Tur'sina'da "Ey benim Allah'ım cemalini bana göster deyince Allah dedi "Lanteranı beni göremezsin ya Musa." Eğer ki arz etmek istiyorsan şu karşıki dağa bak O dağa ne halde olduğunu görürsen Sorduğun sorunun cevabını alırsın Hazreti Allah cemalını oraya Keşfedince Dağa tuz gibi eridi Musa yestersin baktı ki görmüş olduğu önceki dağın asla eseri kalmamış. Ya Rabbi diyerekten kendine geldi. Musa peygamber bile Musa peygamber bile istedi Allah'ın cemalini görmek ama görmedi. Hazreti İbrahim Ali o İbrahim elini keyfetüp gelme öte. Hazreti İbrahim ne de dedi? Ya Rabbi ölüleri nasıl diriyor diriltiyorsun bana göster. Kale evlem tümin. Kale bela. Ve Lakin niyetman kalbi? Evet iman ediyorum Ya Rabbi. Evlen bir peygamberlerin babası İbrahim Ali İbrahim Halilullah, Allah'ın cemalini görme, Allah nasıl ölüleri diliyor bana göster dedi. Allah dedi iman etmiyor musun, inanmıyor musun buna? Ey İbrahim, kale bela, inanıyorum ey benim Allah'ım. yani inanıyorum. ey benim Allah'ım, ancak şu kalbim var ya, bu ölümlerin dirilerine tamamen teslim olsun, bunu ben arz ediyorum. O zaman dedi ki Rabbil Alemin, dört tane kuş topla bir arada onları kes, macun hale getir, kar birbirlerine ayıları dağların başına koy sümme kenara çık daha sonra isimleri çağır göreceksin ki onlar isimlerini çağırdıktan sonra senin yanına dördü de aynı anda gelecek evet Allah'ın dediğini yaptı o zaman Hazreti İbrahim Halilullah İbrahim Halilullah Allah'ın dostu olan o İbrahim Halilullah kalbi bu şekilde zaten tatmin olmuştu. Bu hepimizin bir ibrettir aslında. Evet değerli kardeşlerim, el İhsan, ihsan çok güzel bir kelime. Adıyla ve özüyle tatlı bir kelime. Sen Allah'ı görür gibi ibadet edeceksin. İbadet sadaka bir ibadettir. Namazda durmak bir ibadettir. Haca gitmek bir ibadettir. Yolda giderken mazlum bir kişiye, Elini uzatmak, yardım elini uzatmak bir, bir ibadettir. Sadaka olduğu gibi birbirlerimize selam vermekte bir ibadettir. İbadetlerin en hayırlısı onun rızası için olan ibadettir. Allah için yapmış olduğumuz ibadettir. Yegane yapmış olduğumuz ibadetten Allah'ın rızasını almamız en güzel ibadette odur zaten. Buna ihlas derler. İhlas, hiçbir şey arz etmeden onu rızasını almak, almak, almak için ona ibadet etmek. Evet, Allah'ı görür gibi ibadet edeceksin. Sen onu görmesin ama o seni görür deyince, Sadak da ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Çok doğru konuştun, ne kadar güzel konuştun. Daha sonra Peygamber Efendimiz'i yine soru yöneltti. Ah ya. Bana kıyamet gününden haber ver Ya Muhammed Bana kıyamet gününden alametlerinden haber ver Deyince bakınız Allah'ın Resulü ne dedi Ben senden daha iyice bilici değilim Ben senden daha iyice bilici değilim Sen daha iyi bilirsin kim olduğunu Ne zaman olduğunu eğer biliyorsan tebliğ edilmiş sen Sen daha iyice biliyorsun Sadakta Ya Muhammed Doğru söyledin dedi e peki bunun alametlerini haber ver dedi. Alametlerinden Resul-i Şahin bir alametleri saydı. Felebi <gülüyor> sefine bir müddet kaldı. Sümme kader. Daha sonra gitti. Daha sonra Peygamber Efendimiz dedi. Ya Omar. Ey Omar. etedir el İsa'il. Bu gelip sorgu soran, soru soran, cevapları alıp beni da tasdik eden. Kimdir biliyor musun? Ey Ömer deyince. kul Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve Resulü bilir. Allah ve resulü bilir. Bilemem ben Allah'ın resulü deyince, "Kale <gülüyor> Allah'ın resulü buyurdu ki: İnnehu Cebrail etakum ve allamekum dinakum O bir Cibrildi, geldi. Sizlere dininizi öğretti ve çekte gitti." diye buyurdu. Allah ondan razı olsun. Cebrail Aleyhisselam'a da inşallah kıyamette, cennette görmeyi Allah nasip etsin bizlere. O da ölecek, o melekler ölecek. Hiçbir tane canlı kalmayacak. O zaman işte il mülkül yaum bugün mülk kimindir diye sorduğunda cevap veren kimse bulamayınca Lillahi'l vahidil kahhar Kahar ismini hakim olan Yüce Allah'ındır bu mülk Diyecek işte bu bugün. hepsi ona kalacak Geldik gideceğiz Yaşadık yaşadık Geriye kaldığımızı yaşayacağız ve sonunda Kullu nefsin zayikatil meut. Bize verilen nefsin acısı Neyse Allah hayırlı acılar Tatmayı nasip eylesin Bir gün bunu da tatacağız değerli kardeşlerim Yaşayıp da ibret alan İpralat, i̇bret aldıktan sonra tatbik eden Tatbik olduktan sonra bunun şuurunun lezzetini Kalbinde bulan kardeşlerimizden O Müslümanlardan eylesin Rabbim bizleri Bizlere gayret versin İslami heyecan versin İslami güç versin Baktığımız zaman Allah'ın nuruyla bakalım Konuştuğumuz zaman lisanımız Onun diliyle konuşsun Yürüdüğümüz zaman Peygamber Efendimizin Hattından yürümeyi Allah nasip eylesin Konuştuğumuz zaman da her şeyin Eğişini konuşalım. Yaptığımız zaman da Her şeyin güzelini yapalım. Onun rızasına muvaffak olmak için. Onun rızası çok tatlıdır. Onun rızasını nail olacak olursak Her şeyi kazanırız değerli kardeşlerim. Evet bunun lezzetini de zaten Kalbimizde buluruz. Kalbimizde buluruz. Yaptığımız işler bizi Allah'a yaklaştırıyorsa O amelimizde bir hayır var demektir. O bize bir ufuk açıyor demektir. O bize güzellik veriyor demektir. O bizim kalbimizi daha fazla ileri itmeye Götürüyor demektir. Ondan dolayı Hazreti Allah bizlere lütfeylesin, ihsan eylesin. Bizlere, bizlere Hüsnül Hatim'e nasip eylesin. Yani vermiş olduğu bu emaneti tevhid üzerine, tevhid üzerine Allah anlamayı nasip eylesin Rabbim. Buna Hüsnül Hatim'e derler. Allah'ın Resulü bile bunu isterdi. Ya Rabbi bana Hüsnül Hatim'e nasip eyle. Allah'ın Resulü ya, Allah'ın Resulü günahı yok. Peygamber, Seyyid-ül Enbiya, peygamberlerin peygamberi. Kudüs'te herkes imam olmuş, miraza çıkmış. Cenab-ı Rabbil Alemin huzuruna, mutakaya kadar gitmiş. Olan peygamber bile derdi ki, ''Ya Rabbi, ey benim Allah'ım bana Hüsnül Hatim'e nasib eyle. Ey benim Allah'ım bana Hüsnül Hatim'e nasib eyle. Ey benim Allah'ım gözümü açtım yumdum, yumuncuya kadar, yumdum da açıncaya kadar beni nefsimle baş başa bırakma.'' derdi. Çünkü nefis kötüdür değerli kardeşlerim. Nefsine kendi kendini teslim edersen namaz kıldırmaz. Gidbet yaptırır Yalan söyletir Cemaate kattırtırmaz Daha sonra yaparsın der Bu şekilde aldatır Zamanlarını çürütür götürür Nefsin ne zaman sana hakim olursa Bunu sana yaptırır mı Yaptırır değerli kardeşlerim Gönül rızası olmasa he yaptırır Pişman olursun sonunda Daha sonra pişman olursun ama Fayda vermez Kısa bir zaman sonra pişman olursun Ama fayda vermez Ondan dolayı nefsimizin ipini elimizde tutalım da biz nefsimize hakim olalım. O nefsimizi biz sürükleyelim. Biz götürelim. Biz sevk edelim doğrulara. O zaman nefsin mutmain ne olacak olursa işte o zaman o nefsini her yere götürür. Ezen okunduğu zaman kulağını çalar. Sabah ezan okunduğu zaman gelir sana dürter Ezan okunuyor kalk en güzel saatler geçiyor diye seni ikaz eder uyarır. Bunu yapmasıyla bir melek gören O melek gelir senin kulağına ezen okur seni uyarır. Ne zaman nefsine hakim olursan işte dünyayı bu şekilde yaşayın olursan, hakka teslimiyetini gösterecek olursan, İslam İslam görürsen, akideni de akide görecek olursan, inanırsın yaşamak çok tatlıdır, çok lezzetlidir. Biz bu dünyaya Allah bizi yaşamak için göndermiştir. Yaşamakla da ve ma halatul cinne vel İnsani cinleri yarattım ki beni tanısınlar ve bilsinler. Maksat bu alacak olursa her şey tatlıdır. Bunsuz, bunsuz hiçbir şeyin tadı yoktur. Hepi südadır ve boşadır değerli kardeşlerim. Vâkır-u Dawân yani Alhamdülillâhü <gülüyor> Rabbi lâ alamin. Vassallallahü Aleyhi ve Sellem Muhammed. Vâla al-Seyyidine Muhammed.